Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Vesselat ve salamü ve ala Rasulüna Muhammed ve ala Ali ve Sahibiyem. Ama bu dokuzuncu dersimiz bu kitapla alakalı yaptığımız. Geçen son derste e, Allah'ın indi dili hükmetmenlerin e, hükmünü ve bu meseledeki suvarları tek tek şekilleri konuşmaya başlamıştık. Birincisi Harama helal, helal haram kılmak noktasıydı ki burası icmai açık bir meseleydi. Şimdi bugün ikinci suvardan bahsedecek bize. o Abdullah. En <gülüyor> yechedel <gülüyor> Bir hakimin... Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi, <gülüyor> inkar etmesi, Allah'ın ve Resulünün hükmünün daha hak olduğunu inkar etmesi. daha hak Yani yünkiri Yani inkar etmesi. an anhu. Evet, dün de zikrettiğimiz gibi İbn Abbas'tan rivayet edilen söz. Böyle birini kastetmektedir. Sözlerin neyi kastettiği önemlidir. Yoksa insanların o sözlerden ne anladığın hiçbir önemi yoktur. İbn-i Cerret Taberi'nin de böyle tercih ettiğini, çünkü kendisinin böyle diyenlere taçyip edip, i̇bn Abbas'tan tam zıttı sabit olmuştur, nasıl söyleyebilirler dediklerini, İbn-i Taberi'nin bu görüşe gittiğini zikrettik. Evet e, bu da gösterdi ki Allah'ın indirdiği şer'i hükmü e, inkar eden kişiler bu hükmün içerisindediler. bu noktada ilim ehli arasında hiçbir ihtilaf yok. İlim ehli bu aslında e, ...mutakarrar olmuşlar, yani istikrar bulmuşlar, ittifak etmişler onlar aralarında. <gülüyor> Kim dinin asıllarından bir aslı inkar ederse, <gülüyor> kendisine icma edilen bir furu da olsa, yani sadece asıllara bağlı kalma, sadece asıllar için söylenmez bu, üzerine icma edilmiş furu olan bir, bir şeyse de... <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin, Peygamber Salih'ten geldiği kat'i olarak sabit olan, katî olarak sabit olan bir harfi hmm. inkar ederse. <gülüyor> şüphesiz o dinden çıkmış bir kafirdir. Bu icmai kısım gene. Hmm. Üçüncü su var, üçüncü şekil yani. Hmm. Elle el la al-hakim li ma anzal Allah kauna Bir tane Allah'ın rasulihi haqqan bi hakim var Allah'ın ve resulünün hükmünün hak olduğunu inkar etmiyor. Lakin i'taqada anna hukm ghayri Rasul sallallahu aleyhi ve min hukmihi wa Ama zannediyor ki şu falan var falan hükmü Resul'un hükmünden daha güzel, daha iyi, daha hikmetli kufrun. İşte bunun küfründe de şüphe yoktur. Düşünün adam inkar etmiyor Allah'ın indirdiğini ama böyle bir batılı itikadı olunca bu da icmai küfür kısmı. <gülüyor> dördüncü su var, dördüncü <gülüyor> şekil. Allah'ın ve Resul'ün hükmünden daha güzel bir hükmün olmadığına itikat ediyor. <gülüyor> ama misli olabilir diyor yani. Daha iyi olmaz ama dengi olabilir. Haşa. <gülüyor> İkinci ve üçüncü suarda zikredildiği gibi bu da diyor ki şidinden çıkartan küfürdür. Hmm. Beşinci şekil, <gülüyor> Kişinin Allah'ın ve hükmü b- b- hükmün cevazına, caizliğine b- etmesi. Bu da aynı küfür yani. Hiç farkı. Hepsi küfür. Biri birinden daha şiddet, Biri birinden daha şeydir. i̇bn Hazm'ın dediği gibi diyor ki küfür çeşit çeşittir. Kimisi kimisinden üstündür diyor. Tıpkı imanın birbirine tefadılının bulunduğu gibi üstünlüğünün bulunduğu gibi la ilahe illallahla yoldan taşı kaldırmak ikisi de iman olmasına rağmen yani ama arasında ciddi bir fark vardır. Öyle değil mi? Aynı şekilde küfrünün farkı vardır. Bir Allah'a küfretmek vardır, bir de Peygamber'e küfretmek vardır. Öyle mi? Yani biri birinden eşittir ama ikisi de küfürdür sonuç itibariyle. O yüzden bugün ya işte CHP'ye vermiyoruz, AK Parti'ye veriyoruz. Bunlar biraz da İslamcı diyenler, Allah'a küfretmiyoruz, Peygamber'e küfrediyoruz diyen cahil kafirler. Yani. Evet. <gülüyor> ha, altıncıyı ediyor şimdi. Bu da en büyüğü en geneli, en zahiri, en inatçısı, Allah'ın şeriatını ve ahkamına karşı kibirlenen en kötü olanıdır diyor. Ve ve Allah'a ve Resulüne karşı hadd açmaktır diyor. Ve muzaa, muzaa haten bil hakimi şer'i. Bil mahakim yapmak. Yani aşağılamak yani diğerinin hükmünü alıp. İğdadan ve imdadan ve esadan ve taasilden ve tefriyən ve teşekkilen ve tanıyegen ve hükmen ve izam. Ayı var. Bunlar hep şeyin sözleri. Şeyh İbrahim Ali Şeyh'in sözleri. Hmm. Yani onlardan yardım dileyip, onlara dayanıp, onları asıl kabul edirip, onları f furu kabul edip. Onlar gibi şey. Yani her şeyde, asıl hmm. furu, her şeyde onlar gibi. Onların izam etmek. Ve merajim müsteneddat dönülen, dönülen mastarlar dayanılan mastarlar hey, onu anlatıyor eyvah bak aynı nokta dikkat çekiyor nasıl ki şer'i muhakemenin diyor mastarı var neresi Kur'an ve sünnetse bu küfür mahkemelerinin de bir mastarı var o da iblisin koyduğu vahiy Merca'uha kulluha ila kitabillah ve sünnetu Resulihi sallallahu aleyhi ve yani Nedir şehir mahkemenin <Gülüyor> döndüğü yer? Kitap ve sünnettir. Fe <ti90> Bu, Bu mahkemelerin ise döndükleri merciler var. Hiye kanunun mulfeq <ść> min ve Birçok kanundan işte birçok işte şeriattan alınarak bir araya getirilerek bir kanun oluşturulur. Eyvallah. Fransız kanunu, Amerika. Amerika kanunları, İngiltere kanunları <gülüyor> ve gayri hemine <gülüyor> al Diğer bütün dünyanın kanunlarından kanunlar toplamışlar. Nereye bağlı hepsi? Şeytanın vesveleri. Şeytana da yani vakıadaki adı? Lahey. Tağut. Lahey, Lahey. Dünyanın ortak mahkemesi orasıdır. Lahey. Lahey Hollanda'nın bir şehri. Lahaye'de bir mahkeme var. Yeryüzündeki bütün mahkemeler lahaye bağlıdır. Aslında yeryüzündeki en büyük orasıdır. Dedik ya küfrün dereceleri var. Orada devletleri yargılar. Devletleri yargılar. <gülüyor> Devletler bireyleri yargılar. Lahaye'de devletleri yargılar. Tamam. Orada tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de var. Avrupa İnsan Hakları da lahaye bağlıdır. Tamam. Bu mümferrit değildir yani. Onlar derece yapmışlar. Her bir tağut üstün. Laheyde, laheyde. Her dönem hakimler değişir. Türk hakim vardır, Fransız vardır, Japon vardır, İngiltereli vardır, Amerikalı vardır. Her dönemde değişir başkanlar. Onlar yeryüzünün en büyük tağutları, en büyük şeytanlardır. Allah onları öldürürsün. Ve min medâhib <gülüyor> Ya da sadece hani bu batın kanunlar değil, kendini şeriata nispet eden bazı bidat mezhepler de böyledir yani. Bak subhanallah, sadece bu küfürü katmıyor, bidat mezhepleri de içerisine katıyor. Ve gayrı dair. Buna benzer şöyle. فَهَذِهِ الْمَحَاقِمِ الْاَنِ فِي كَثِيرٍ مِنْ اَمْسَارِ إِسْلَامٍ مُهَيْئَةٌ مُكَمَّلًا He. Tam Kapıları açık, herkes buralara koşturuyor. İslam beldelerinde şu anda insanlar bu mahkemelere gidiyorlar. <gülüyor> yani i̇nsanlar oraya gitmekten neler? Ha? Arda Ardar seriye seriye yani. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Oradaki hakimler. Hakimler kitap ve sünnete muhalifine hükmediyorlar. Min qanun ve bihi ve alayhi. Ve alayhi. Ha. kufrun hada'l kufrun Ya bu kufrun üzerinde başka bir küfür var mı diyor. Ve bi Muhammed sallallahu aleyhi sellem Rasulullah ba'de yani bu açıktır, Peygamber'in şahadetini yerine getirdikten sonra insanın kalkıp Peygamberden başkasına, Peygamber'in getirdiğinden başkasına muhakeme olması, onun küfründen başka bir şey değildir. Yani o yüzden, o yüzden muhakeme, tafta muhakeme nedir? Allah'a küfür etmektir. Şeyh Abdurrahman İbn Hasan dediği gibi, ette hakum ile Ona iman etmek demektir. Hatta Şeyh Süleyman İbni Sahman'ın ve Şeyh, Şeyh Hamid İbni El-Fakir'in dediği gibi e, o Nisa suresi 60. ayetin tefsirinde Allah kimi tekfir ediyor? Tavuk'ta muhakeme olmayı isteyenleri. Öyle mi? Daha olmamış. Sırf irade etmeleriyle Allah ne yapmış onları? Tekfir etmiş. Şimdi biri bize çıkar dersek ya bir insan irade etmeden gitse dünyalık malını kurtarmak için falan. Öyle mi? Bak ayette irade etme kaydı var. Biz deriz ki, bir insan haramı irade etse kafir olur mu? Olur mu? Evet, haramı irade etse. Onun Olmaz. Etmez. Ha. Peki küfrü irade etse? Yapmasına gerek var mı? Yok. Ha. Tavuta muhakeme küfür ki irade etmekte küfür oluyor yani. Anladınız ne demek istediğimi? Hı. Tavuta muhakeme olmak küfür ki onu Hı. irade eden kafir... Mesela diyorlar ki, Tavgutun hükmüne razı olursa kafir olur. E peki yani harama rıza göstermek haram değil mi? Evet. Eğer haram olmuş olsaydı, itikada bağlı bir şey olsaydı evet. o zaman küfür olmazdı ona rıza göstermek. küfür rıza göstermek küfürdür. Demek ki tavgutta muhakeme küfürdür. Evet. O yüzden Hamid el-Fakki diyor, yani diyor sadece eğer Allah irade ettiler diye onları tekfir ettiyse peki onlara muhakeme olanların hükmü nasıldır diyor yani. Evet. وذكر ادله جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومه معروفه لا يحتمل ذكرها هذا الموضع هذا الموضع فيا معشر akıl sahipleri yani o kadar delil vardır ki bunların <gülüyor> küfür olduğunu anlamaya yani hiç ihtilaf edecek bir nokta yok yani vaya jamaat al-azkiya ve ey işte e, zeki cemaatler كَيْفَ تَرْضَوْنَا Sizin gibilere nasıl onların ahkamını icra edebilirler? Resim gibi insanlar <gülüyor> olanlar. Nasıl onların ahkamını icra Ve وَأَفْكَارَ اَشْبَاهِكُمْ Eyvah. اَوْ مَنْ هُوَ دُونَكُمْ Çok belli Hep aynı şeyler. Sen cümleyi bitir. Paragrafı özet. كَيْفَ تَرْضَوْنَا اَنْ ve عَلَيْكُمْ اَحْكَ Ou manhüm دونكم بمن يجوز عليهم الخطأ بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير بل صواب بل لا صواب Bak bu dikkat et ne diyor? Onların hataları isabet ettiklerinden çoktur. Bilakis onların hükümlerinde isabet yoktur diyor. He. <gülüyor> ha. بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد bazen Allah ve hükmüne <gülüyor> muvafık bir şey söylerse. Hı. Hani Allah'ın Resulü'nün hükmünün doğruluğundandır, onların o sözü söylemesinden değildir. Mesela Mısır'da bugün boşanma ahkamı şeye göredir yani şeriata göre ayarlanmıştır. Hani oradaki tahut hakimlerin, o şeriatın hükmüyle mesela hüküm vermesi orada, evet. o tahut hakimleri. E, bu onların isabeti değil, şeriatın isabetidir evet, yani. Nasla, istinbatan fi anfusikum, ve ve hmm. e, min e, hmm. Çocuklarınızda, eşlerinizde, mallarınızda, dünyanızla alakalı olan her ne varsa, hepsi nerede olması lazım, şeriatta olması lazım. Buralarda ne işimiz var biz? وَيَسْكُنُونَ وَيَخُذُونَ أَنْ يَحْكُمُوا أَنْ يُحَكِّمُوا فِيكُمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي لَا يَتَرَدَّدُ لَا يَتْرُقُ إِلَيْهِ الْخَطَأُ وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ أيوا تفضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل fi <gülüyor> Bu diyor genel ve özel olarak Müslümanların beldelerinde şu anda mevcut olan şeydir. Fi biladir mesela şu anda <gülüyor> Suudi Arabistan'da ne kanunları varmış? Ticaret kanunları, eee, wasinaiye sanayi kanunları, valaskariyye işte askeri kanunlar ve bunlar da muhakeme var. Dipnotu oku inşallah. Ha min sabil fi kendini tevhid devleti zanneden Suud devletinde bu cins teşkilatların varlığına bir bakın diyor. Yahkamu fiha bil ticaret odası başlığı altında ticaret kanunlarıyla hükmediyorlar. Var지 ila Şeyh İbrahim rahimehullah fi el Ha orada Şeyh İbrahim Ali Şeyh'e soruyorlar. Büyük küfürdür diyor. Bakın hani bazıları diyorlar ya işte e, dünyalık meseleden tavukta muhakeme olan tekfir edilmez küfür olmaz. Halbuki İbrahim Ali Şeyh ne yapmış o zaman? Şara Suud yani. devletinde, Suud devletinde ticari kanunlarla hükmedilmesinin büyük küfür olduğunu fetvasına var. Dünyevi işler için zaten bankalar, yabancı bankalar için kurmuşlar. Hani yabancı bankalar zaten şeriat mahkemesine gelmiyorlar. Demişler ticaret kanunları koyalım, ticaret odası yapalım. Ticaret odası kendi arasındaki ihtilaflarda hükmesin. Şeyh İbrahim Ali Şeyh'e soruyorlar o dönemde. İbni Baz'ın şeyhi. Tabi o şeyh vefat edince İbni Baz'dan sonra artık bu meselenin Eşeğin kulağına suyu kaçırdılar zaten. Apaçık artık yapmaya başladılar. O dönemde izin vermedi İbrahim Ali Şeyh. Eyvah, bunu açıklamak. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde e, devletin yanında çalışanların nizamıyla alakalı meselede de <gülüyor> <gülüyor> sonradan konmuş kanunlarla hükmediliyor şu an Suud'da. Şeyh Abdullah bin Hamid nizam. Evet bununla alakalı diyor Abdullah İbni Humaid'in rahimehullah'ın bu nizam hakkında yazdık sözleri var oraya dön diyor. İza tekellem alâ nizam bu meseleden Nefis, tafsilatlı bir şekilde bahsediyor. 16. ciddi deniyor. Orada açıklıyor ki bu tağuta muhakeme olmadır. Evet, bu açık bir şekilde Allah'ın şeriatını inkar etmektir. Bu sayfeleri çok güzel oku. Hükümet alimleri sana telhis yapamasınlar. Bundan sonra tahkikatlarını temize çıkarmaya çalışan işte Tayyip kafirdir ama Melik Abdullah işte Müslümandır. Niye devlet işte şeridir diye hani bu o kendi kendi bölgesindeki işte sapıklara söylüyor. Hani ne söyleyeceksiniz bu dakikadan sonra tahkikatlarınızı ne ile kılacaksınız diye. Şu ayeti getiriyor. <gülüyor> Sizin kafirleriniz onlarınkinden hayırlı mılar? Allah <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! He. Sizin kafirleriniz onlarınkinden hayırlı mı? Allahu var yani. Ayete bak. Adam aynı fiili buradaki yapıyor, kafir oluyor, oradaki yapıyor, ona Müslüman diyor. Bunlar zalim adamlar. <gülüyor> e bazı mesela fetva yayınladı. Saddam Hüseyin kafirdir diye işte kuvvete girdiği zaman su çıkarlarına ters hareket ediyor diye Aynı fiilleri, Saddam'ın yaptığı aynı şeyleri yapan Hüsnü'l-Mübare'ye kardeşim diyor. Yani tam bu ayet onlara, اَكُفَّارِكُمْ خَيْرٌ min ulaik Sizin kafirleriniz onların kafirlerinden hayırlı mı? İkisi de kafir yani. Kimi kime temize çıkarmayacak. Kral Abdullah'ın zahirde, şeriat devletinin başında diye görünse de hem ticaret noktası, ticari kanunlar noktasında hem de çalışanlarınla alakalı kanunlar noktasında sonradan konmuş kanunlarla ne yapıyorlar? Hükmediyorlar. Allah Azze ve Celle'ye sığınır. <gülüyor> Eğer diyor yaşarsan sen onda birçok acayiplikler göreceksin. Eğer kalbin fitneye uğramadıysa ve diriyse bunu görebilirsin. Kimin kalbi ölmüşse o hidayeti bulamaz. وَلَوْ جِئْتَهُ بِسَحِيْحَاتِ الْبَرَاهِينَ Allahu akbar. Velev ona işte çok sahih açıp delillerle de gelse, kalbi öldükten sonra o adam ne yapamaz? Hidayeti şey göremez. Bilmiyorum o kimin. <gülüyor> Sonunun da kıtı beklerine onu gelelim. Yok. <gülüyor> <gülüyor> He oku. Ve taahküm eliha fil غالبı, anl apalı şahsia ta taahkümü bil şeriatı ve gilriha bil kanunul mülfak. <gülüyor> ve hatta mevcut Bu aslında Müslümanların beldelerinde bu kanunlar mevcut. İnsanlar buraya ne yapıyorlar? Gidip muhakeme oluyorlar. İdrîgâlîhü Şeyh İb İbrahim. Bu küfrü en büyük en şiddet küfür yaptığı Şeyh İbrahim Ali Şeyh böyle addet. Senebr <gülüyor> al-minellezine yahkumunha ve yetahakamun Biz diyor ona muhakeme olanlardan ve onunla hükmedenlerden beriyiz. Onlara diyoruz ki diyor. Keserna bikum ve beder. Sizi tekfir ediyoruz. Sizinle bizim aramızda betweenkumul adavatu vel bagdahu Ebedi bir buz ve düşmanlık başlamıştır. Hatta ta ki Allah'a tek olarak iman edinceye kadar. Demek ki şeyhin yanında tağutta muhakeme olanlar kafirdir, müşriktir. Evet 7. Ma bihi min min al min Şimdi bedevilerin yaşadığı kabileler, aşiretler, o aşiretlerin başındaki reisler bunlar ne yaparlar? babalarından duydukları hikayeler, dedelerinin aktardığı adetler, örfümüz böyledir derler. Doğuda vardır bizim Türkiye'de aşiretler vardır hala. Orada şeriat kanunları veya TC'nin kanunları da geçmez orada. Orada aşiretlerin örfü vardır, onların kanunları geçer. Yani örf de mesela örnek bir mesela doğunun örfünde adamın abisi öldü mü, küçük kardeşi mesela yengesini nikahlamak zorundadır. Yabancıya gidemez ya. Yani. Kendisinden büyük de olsa yengesi, kaç yaş olursa olsun kardeşi nikahlamak zorundadır onu. Böyle gariplikle. Sonra yani şeriatın dışında adamlar bildiğin kanunu koymuşlar yani. T TC hükümeti yapıyor, onlara göz yumuyor. Çünkü onlar zaten zırh cahil, <gülüyor> onlar kendi arasında yaşıyorlar, devlete vergi de veriyorlar. Çünkü onların koydukları örfü kanunlar böyle dev tağutu inkar etmek gibi bir şey dayatmıyor onlara. Allah Azze ve Celle'ye iman ettik biz. Allah bize tağutu inkar etmeyi emretmiş. Biz mecbur hem bu tağutu, örf tağutunu hem de devlet tağutunu inkar ediyoruz yani. İkisini de kabul etmiyoruz. Bizim tek kanun sistemimiz var. O da Allah Azze ve bize indirmiş olduğu şerian. يَتَوَارَسُونَ Evet. Ne yapıyorlar? İnsanlar ihtilaflarını buraya götürüp buralarda oluyorlar. muhake وَإِعْرَادًا وَرَغْبَتًا عَنْ حُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلْا عَمْلِهِ İnsanlar Allah'ın hükmünü bırakıp, Resul'ün hükmünü bırakıp bu cahili ahkama ne yapıyorlar? Muhakeme oluyorlar. Hatta İbrahim Ali Şeyh'e gene bu mesele soruluyor. Kabile reislerinin yanında e, muhakeme olabilir miyiz diye. Diyor ki sulh yapabilirsiniz ama muhakeme olamazsınız diyor. Sulh nedir? Sulh'u bir kafir de yapabilir. Ve sulhü hayr diyor ayette. Sulh hayırlı bir şeydir. Ee, mesela Allah ayette diyor ki karı ve koca şey yaptıkları zaman e, ihtilaf ettikleri zaman erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem çağırır. E, İslam'da ehli kitapla evlenmek mübah. Değil mi? E, bir Kadın ehli kitap olsa, Hristiyan olsa kimi çağıracaksın sulh için? Hristiyan akrabasını çağıracaksın. Yahudi akrabasını çağıracaksın. Müslüman olsa bile Ha? Müslüman olsa bile onlar Müslüman da... olsa Müslümanı çağırırsın evvoya. El İslam'ı Ali iyi olar galı. İslam yücedir hiçbir şey üzerine yüce olamaz hadisinde Onu çağırırsın ama e, burada düşün ki hiçbir Müslüman akrabası yok kimi çağırca? Hristiyan birini. Allah Azze ve Celle böyle bir ihtimali de e, hesaba katarak bu hükmü koyuyor. Öyle mi? <gülüyor> Allah Azze ve Celle böyle bir hükmü <gülüyor> beyan ettiyse o zaman. E, Anlayacağız ki biz, demek ki sulhu kafir de yapabilir. Gelip ne yapabilir? Müslümanla Bir müslümanla arasında ayrım yapabilir. Şey Müslümanla müslümanla arasında veya müslümanla müşrik arasında fark etmez. Bir ihtilafı sulha bağlayabilir. Niye? Sulh'da bir şart vardır. Tıpkı ticaret gibi, alışveriş akitleri gibi iki tarafın rızası olması gerekir. Ne gerekiyor? İki evet. tarafın rızası. İki tarafın rızası olduktan sonra mesele yok. Tabi Şimdi orada ne olacak? Belki adamlar senden şeriatın zıttına bir şey isteyecekler, değil mi? Mesela, e, yani mesela tam zıttına hmm. diyecekler ki gel sulh yapalım, anlaşmazlığımız var miras böleceğiz. Hmm. İşte anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani ne şey olsun? Bahsediyor. Ha işte kadın da biraz, erkek de biraz olmaz diyecek. Orada razı olmayacak. Anlatabiliyor mi hmm. Sulhun şartları var. Hmm. O yüzden kabile reislerine sulh olmayı ne yapmış? Mesela nerede sulh olabilir? Mesela bir tarla anlaşmazlığı var. Biz bir kabilenin içerisinde yaşıyoruz. Biz Müslümanız, kabilemiştik, tamam mı? Ee, gücümüz yok. Mustazafız, İmanımızı gizlemişiz kafirler arasında. Bunlar diyorlar, bu arsanın bir metresi senin mi, benim mi? Gidiyoruz kabile reisine. Diyor ki, nedir kardeşim derdiniz? Diyor ki, bak bura böyle böyle. Bir metre burada pay var. Bir metre altmış santim, öyle mi? O da dese ki kardeşim sen ne diyorsun? O dese ki bu bir metre benim ben desem bir metre benim. Dese ki ya gelin ortasında bulunalım bu işin olsun bitsin. O de dese ki ben 30 santime razıyım ben de desem ben de otuza razıyım. Tamam hadi 30 senin 30 senin deyip gönderse bu sulh olur. Hmm. Ama ikimize bunu teklif etti. Hayır ben istemiyorum benimdir şey. Bu bir metre benimdir. O dese bu bir metre benimdir. Tamam o zaman gelin muhakeme edelim sizi. Gelin işte son sözü falan söylesin. Bizim aşire, aşiretin başındaki adam. Gelsin işte bize desin ki hüküm budur. Artık oradan sonra konuşma hakkımız yok. Çünkü hükme gitmişiz. Niye? İlah. Masum. Yani o nereden alıyor? İlah'tan alıyor. Öyle mi? Hükmedecek olan bir ilahtan alıyor. Ki ilah hata yapmaz. Öyle mi? O yüzden ilahın ha, ha, şeyini ihbar eden adama, hükmünü ihbar eden, hükmünü temfiz eden adama ses çıkartılamaz. Öyle mi? İster o hak batı, hak ilahtan gelsin, ister batıl ilahtan gelsin. Şimdi usulü anlatıyor. Tabii ki biz hak olan Allah Azze ve Celle'den başkasına muhakeme olmayız. Tabii ki Allah'ın hükmünden başkasını yapmayız? Tartışırız, sadece Allah'ın hükmünü tartışmayız, Resul'ün hükmünü tartışmayız. Böyle olunca muhakemeye giderler. Orada desek ya adam, 30 sana 30 buna ikimiz de artık susmak zorundayız. Niye orada muhakemeye gitmiştiniz bitmiş yani? Tabi orada artık hüküm talep etmişiz orada. Birincisi sohtu. soh Soft bitmezse hüküm var. Şeyde de diyor ki mesela İbnü Zübeyr kıstası var şeyle. <gülüyor> Bukhari'nin rivayetinde İbnü Zübeyr kıstası değil mi? Bu sulama hadisesi var ya. Adam biri geliyor Zübeyr radıyallahu anhıyla işte benim diyor işte Tarlan var, onun da tarlası var. Su var ortak kullanımda. Hani biz anlaşamıyoruz ben mi alacağım, o mu alacak, ona kadar tutacak, bana bırakacak. Normalde su Zübeyir'in tarafında. Peygamber sen, diyor ki ya Zübeyir sen kendin sula ondan sonra da suyu kardeşine bırak o da fayda lazım. O adam da diyor ki ya Resulallah aleyhissalatü vesselam. Sen diyor teyzenin oğludur diye mi böyle denin diyor. Teyzesin mi halasın mı ne oğlu? Peygamber s.a.m. de orada diyor ki ya Zübeyir onun ihtiyacı olan kadar suyu gönder ondan sonra suyu hapset diyor. Bak daha ağır bir karar veriyor. İbni Hacer bunu Bukhari şerhinde anlatırken diyor ki eğer diyor hakime taraflar anlaşmazlık için gelirseler önce sulh yapar aralarında. Sulh eğer karşılıklı rıza olmazsa o zaman hakim hüküm verir diyor. Adam daha ağır bir karar vermesine rağmen diyemiyor. Senin teyzenin oğludur diye böyle yaptın, şöyle yaptın. Biliyor orada hüküm verdi. Şeriattan aldı bu hükmü. Allah'ın hükmü ile hükmetmeye gayret etti. O yüzden orada itiraz edemez. Hmm. Bitmiş orada. Kuduyel emri yani. Adam da sesini çıkarsa oradan sonra kafir olur zaten. İspan Anladınız İspan mı? Iman. Bugün taahhuta muhakeme caizdir deyip bu kısrayı getirenler ne yapıyorlar? Aa bak diyor İbnü Zübeyr kıstası var. Peygamber onu kafir dememiş. Bugün tafuta muhakeme olanlar kafir olmazlar. E kardeşim orada sulh yapmış. Adam sulha razı olmamış. Sulhun şartı ne? İki tarafın rızası değil mi? E peygamberin ikinci verdiği karar Aleyhisselatü Vesselam birincisinden daha ağır. Niye? Öncesinde İbnü Zübeyr ihtiyacı kadar kullanıp suyu tamamıyla bırakıyordu o tarafa. Burada burada diyor ki ihtiyacı ne kadar belli. Onu gönder suyu hapset. İhtiyacın olmasa da hapset suyu gönderme diyor yani adam buna birincisine sesini çıkartan adam ikincisine sesini çıkartamıyor. Anladınız mı bu meseleyi? Herde herdi noktatun bediak. Bu min el Bu birçok kabilenin arasında nedir yaygındır yani? Özellikle Yemen kabilelerinde. Fına <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Arap Yaramadası'nın gene şeyinde cenob tarafında, güney tarafında var. جزاي, e, Necid kabilelerin bazılarında da var. Yani örf yani. Orada bir isim vermişler. E, He, başkaları da böyle bir isim vermiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Yani dikkat ediyorsanız Şeyh Muhammed Abdul Abdülvahhab o dönemde insanları şeriata muhakeme davet ederken yani tevhide davet ederken bununla beraber tabii şeriata muhakeme davet ederken kalmini tekfir ettiği tek şirk kabir şirki değil yani. O zaman da tahkim hüküm bu meselede şirk var. O yüzden diyor Muhammed bin Abdülhab'ın sözü var. Ben diyor batıl üzereydim. Ben ve benim bana ilim okutan şeyhlarım batıl üzereydi. Ben şehadet ediyorum diyor. Ben insanlar beni ilim ve irfan ehli zannediyordular. halbuki ben sapıkmışım diyor mesela anlatıyor ya sözleri var eyvah. Kullu men ila tahkim ila tahkim Evet Allah ve Resul'dan başka muhakeme olan hangi şeye çağırırsa çağırsın o tağutu ister bu devlet tarafından olsun ister bu örfüler kabileler tarafından olsun ne bileyim istersen kendini bidat mezhep ortaya çıkartıp işte e, sen söylediğini kendilerine bir yeni bir anlayış kursunlar ve o anlayışa muhakeme olsalar mesele. Yani bunun gibi her biri nedir tağuta muhakeme olma. Aile Şeyh Süleyman <gülüyor> bin Abdullah rahimahullah fi şerhi kitabı tevhid. Kama en men ila ve sallallahu aleyhi ila Aynı şey söyledi Süleyman İbn <gülüyor> Abdillah. Kimse söylerse ki ben e, gitmiyorum gitmiyorum mahkeme mahkemeye ama gitmeyin diyenleri tenkit ediyorum ve gitmelerine caiz gitmedi caiz görüyorum. Yani bu müstazaf durumda olarsa falan. O yüzden takdir olunur mu? Tavakkuf edenler mi tekfirlerinde, gidenlerinde? Kendi gitmiyor. Kendi gitmiyor ama söylüyor ki gelmez, caizdir, mustazaf durumda falan Yusuf Aleyhisselam deri getiriyor ya. İşte... O caizdir diyen gene tekfir edilir. Çünkü bu en basitinden haramdır yani. Nassar onu gösterir. Hani bir ihtilaf olan kısım var ya. Bir adam dese ki, <gülüyor> e, dünyevi işlerde, ihtilaflarda taakuta muhakeme olmak haramdır, yanlış bir şeydir. O yüzden ben bundan tekfir etmiyorum. Tekfir edemiyorum. Bu başka bir su var. Bir de bir adam dese ki bu caizdir. Buna gidilebilir mübahtır. Bu başka bir su var. Anlatabildim mi? Yani bu, bu, bu caizdir diyen adam küfrü düşer. Allah en iyisini bilenler yani. Hatta kendi alimleri, o söylediği alimler bile şey yapıyorlar. Diyorlar gitmeyin. İkrah durumuna düşmeyin. gitmeyin. Tekfir etmeyenler bile hep böyle diyorlar yani. Sebebi şimdi bir şey fısksa Sahibi fasık olur, bir şey küfürse sahibi kafir olur. Mesela aslında basittir. Aslında kafir mi, Müslüman mı <gülüyor> da çok şey konuşmak lazım. Bu fiilin hükmünü şeriatta. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra zaten çıkar engelleri, şartları öyle mi? Adam diyor ki taahhuta muhakem olmak küfürdür ama bugün mustazaptır, zaruret vardır. Hiçbir zaruret şirki mübah kılmaz. Şirk, eğer sen bir şey şirk diye karar kılıyorsan o şirkin tek ruhsatı nedir? İkrahtır. Sen dersin ki ikraha ulaşırsa bu caizdir. Adam hem diyor şirktir hem de diyor zaruret anında mübahtır gidebilir. Ya haramdır o yüzden zaruret anında mübahtır diyeceksin öyle mi? Ya da şirk demeyeceksin başta bu işi. Şirk dersen onun tek ruhsatı ikrah olur yani. Şunu diyen adam da kat'i kafirdir. Şeriatta muhalif olan noktalarda muhakeme olan adam tekfir edilmez diyen de. Kafirdir çünkü şeriata muhalif noktada muhakeme olmak açık sari Buraya kimse konuşmamış zaten. Alimlerin hepsi buraya küfürdür diyorlar. Yani sen burada şeriatın hükmü varken miras taksimatında gidersen, tavgutta bunu taksim edersen ne olursun? Kafir olursun. E bir adam dese ki bir Müslümanla müşrik gitmiş. Ben Müslümanım razı değilim onların yaptığı taksimata ama onlar şeriata razı değil gelmiyorlar. O yüzden tavgut hakimin yanında birebir paylaştırdık mesela kız erkek dese bir adam. E kardeşim biz ne dedik? Sen ona rıza göstersen kafir olur musun? diyor Evet diyor. Rıza göstersem kafir olurum. E kardeşim bu küfür ki sen rıza gösterdiğinde kafir oluyorsun. Öyle? Bu küfür ki sen rıza gösterdiğin zaman kafir oluyorsun. Hani o yüzden bu noktayı zaten konuşmuyorum. Yani şeriata muhalif olan noktalarda giden, şeriata muhalif kanun yapan, teşri yapan milletvekili kafirdir. İtikadın hiçbir önemi yoktur. O şeriata muhalif kanunu hükmeden hakim de kafirdir. Gene itikada gerek yoktur. O muhalif olan teşriye gidip muhakeme olanlar da kafirdir. Burada da ihtilaf yoktur. Allah en iyisini bilendir. Bu üzerine ümmetin kat'i bir şekilde icma ettik, ettiği kısımlardır bunlar. Ama geri kalan kısım işte orada başlıyor tafsilada. Tıpkı itaat gibi bu da. Şeriata muhalif şirk olan meselelerde itaat edince Allah'tan başkasına ibadet oluyor. Peki haramda itaat edince haram oluyor, mübahda itaat edince mübah oluyor. Doğru mu? Biz de muhakemede ne karar kıldık? Şeriata muhalif olan noktalarda kanun yapmak küfür, ondan hükmetmek hakim açısından küfür, ona muhakem olan muhakimler gene küfür ehli. Peki, bir şey var, şeriata muhalif değil mesela. Mesela milletvekili kırmızı ışık kanunu koyuyor. İslam mıdır diyoruz biz? Niye? Diyoruz ki adamın masları bu. Eyvah kafir. Hakim bazen mübah. insanların arasında olabilecek şeylerde adam ondan borç almış borcunu vermemiş. Hakim de tutmuş bunun malını almış kaç milyar senin ona borcun? 10 milyar. 10 milyarlık adamın elinde mal var. Alıyor malı sana veriyor. Tamam. İslam mahkemesine de gelse belki aynısını yapacak. Doğru Peki bir hakim bundan hüküm bak muhakime geçmiyorum ben. Bir hakim bundan hükmetmekle kafir olmuyor mu? Maslara göre. He, ontakire. E peki niye muhakemeye gelince duruyoruz yani? Öyle mi? Hakimi tekfir ediyoruz. Teşri yapan tekfir ediyoruz. Masları böyledir diye. Muhakemeye gelince masları hiç gündeme getirmiyoruz. O adam ona razı değil. Hellerliğine itikat etmiyor. Yani Allah Azze ve Celle her şeyin en iyisini bilendir. <gülüyor> Ama biz eğer buralarda bu asılları karar kıldıysak burada da kılmamız lazım. Ki biz diyoruz ki bu aslı nereden aldık? Şeriattan aldık. Öyle mi? Asıllar zaten bidat en temel vasfı asıllar ortaya ihtiyac edip o asılları muhalefet edenler tekfir etmelerdir Doğru mu? Biz bu aslı nereden aldık? Şeriattan aldık. O kadar. Biliyorsun ki şer-i ilm-i münezzel ve şer ilm-i var. Şer'il Münezzel, Kur'an ve Sünnet. Muavval'de Kur'an ve Sünnet'e bakaraktan içtihad eden içtihad eden Kur'an ve Sünnet'e bakaraktan içtihad eden alimlerin içtihadlarının toplandığı kısım. Burada da bir küfür kanunu var. Onların Şer'il Münezzeli olan, mesabesinde olan haşa, iblisin kullarına vahyettiği ve kitabe haline getirilen ve oradan hakimlerin istimbat yapıp içtihad ettiği bir onların da kendi şeriatlarından çıkardığı şey var tamam anayasada böyle yazıyor da bir hakim oradan suç çıkartıyor bir tanesi suç değil diyor mesela ve adam aynı fili işlemiş mesela küfrün kanunlarında var bu savcının bir tanesi mesela karar veriyor, şey, hakim karar veriyor suçlu duruyor, <gülüyor> emekli hakimler var, dosyayı alıp inceliyorlar diyorlar ki bu hakim yanlış karar vermiş ben kararı bozuyorum, bu adam suçsuzdur deyip serbest bırakıyorlar anlatabildim mi? sonuçta aynı maslar anayasadan almıyor mu ikisi de biri yorumla suçlu bulurken biri yorumla suçsuz buluyor. E bu şeriatta var mı? Var. Kur'an ve sünnet önümüzde bir tane müstehide göre bir şey haramken diğerine göre helal. Öyle mi? Biri sopa vuruyorken biri vurmuyor. Çünkü birine göre fısk birine göre değil. Yani şeytan aynı şeyleri koymuş. Yani. Buradaki nasıl İslam'a imansa doğru mu? Buradaki de nereye imandır? Küfre imandır. Ha bak bir soru. Adamın bir tanesi. Hakim şey bir tanesi. Örnek veriyorum veya müftide tabi olan bir içtihat e, taklit eden adam. Şeri oradaki şeriatın hükmüne teslim olmuş mesela. Adamın adam şimdi bir, bir tane müçtehit helal demiş, bir tane müçtehit haram demiş bir meselede, tamam? Mı? Buralar çok önemli noktalar dikkatli dinleyin. Bir müçtehit helal demiş. Adam müçtehidin bu hükmüne rıza göstermemekle kafir olmaz. Niye? Kat'i değil onun çıkardığı sonuç. Ama İki müçteyip de, de diyor zina haramdır. Adam buna rıza göstermese kafir olur. Anladınız mı ne dediğimi? Burada küfürün hükmü var. Batıl bir hüküm. Burada da iki tane küfür kadısı var. Tamam mı? Bugünkü hakimler var. Bunlar da ne? an aslaba Esa'daki asla bakaraktan yapıyor. Hüküm çıkartıyor. Tamam mı? Hüküm çıkarmış. istinbat yapmış. Biri suç bulmuş. Biri suçsuzluk bulmuş. Sen de gidip bundan hüküm alıyorsun. İyadu billah. Bunun işte suçuna, yani Bu suç kararı verdi veya bu suçsuzluk kararı verdi. Sen ona rıza gösterdin veya göstermedin. Senin küfrünün derecesini arttırır. Küfrünü değiştirme. Zaten onlara gidip muhakeme olmakla bir küfre girmişsin. Onlara rıza göstermekle küfrüne küfür katarsın. Nasıl ki burada gidip şeriata muhakeme olmakla, şeriata imanını ortaya koyuyorsan ve müştehidin verdiği hüküme de rıza göstermekle beraber iman. Rıza göstermen hani imanının derecesini gösteriyorsa ki İbnül Kayyum bunu diyor. Diyor ki şeriata muhakeme olmak İslam makamıdır. Onun verdiği hükme rıza göstermek iman makamıdır. Göğsünde hiçbir sıkıntı hissetmemekte de ihsan makamıdır. İmanın üst derecesidir diyor. Medar Cüssalikli'nde İbnül Kayyum'un sözüdür Nisa 65'i yorumlarken. Anlatabilirim ne demek isteyeyim? Bunlar çok bedi'a noktalar, önemli noktalar, ehem noktalar bunlar. Allah Azze ve Celle bize kıstaslar vermiş, asıllar vermiş, esaslar. Secde ibadettir ama hangi secde ibadet? İbadet kastıyla yapılan secde. Doğru mu? Selam secdesi hükümü başkadır. Haramdır şu anda. Bak biz millet adamlar, müşrikler bize ne diyorlar? Muaz diyorlar. Allah Resulüne secde etmiş, kafir olmamış. Haşa. İşte peygamber tekfir etmiş, Sapıklar öyle diyor ya. Biz ne diyoruz? Zaten e, e, Muaz diyoruz. E, peygamber ibadet etmedi bir. Kaldı ki peygamber onu kalksın tekfir etsin. Adı, şirk koşmamış ki tekfir etsin. Hmm. Bu selam secdesiydi. Peygamber yasakladı diyoruz. Tamam diyor. Bak yasakladı. Bugün bir adam yapsa zannediyor ki kafir olur. Bugün bir adam yapsa gene kafir olmaz. Niye? Çünkü ibadet almış. Bu zaten ibadet. Şeriat buna ibadet kapsamında değerlendirmiyor. Şeriat buna ne diyor? Haram. Suudi Arabistan'dan bir tane ilim talebesi geldi. Medine Üniversitesi'nde dört senedir okuyor. Muaz'ın secdesini konuşuyoruz. Ben bunu dedim, dedi ki En te tekulü murciye Diyorum ya hani adam selam secdesi Yapsa tekfir edilmez, benim yanımda haram işleyen Bir müslümandır. Sen diyor Kavlel murciye diyor. E dedim kardeşim bak Sen böyle böyle böyle diyorsun Bizim şeriatımızda yasaklandı diyorsun Bizim şeriatımıza kadar haramdı diyorsun Sen şunu mu diyorsun? Bir şey küfürdü Bizim şeriatta ama geçmiş bütün şeriatlarda İslam'dı. Bunu mu diyorsun dedim? Sonra düşündü. Doğru söylüyorsun. Anam 4 sene şeriat üniversitesi okumuş Suudi Arabistan'da. Yani fitne öyle bir şey ki akılları baştan alıp götürüyor. İdrakı, fehmi yerle bir ediyor. Ama Allah Azze ve Celle bize rahmet etsin. Anlayışla rızıklandırsın. Nasları eğer vahyin nuruyla değerlendirmeye çalışırsak, ilim ve amel birlikteliğinde Allah Azze ve Celle bize bu anlayışları nasip eder. Evet. Said Şeyh Süleyman bin Abdüllah, rahmeti Allah'ta ala, fi sallallahu aleyhi ve sallam, fqd dğa ila evet. Dğa vtu ila tahkim kufrun davet etmek, birini çağırmak mukrij münelmîl. İz inana. Öyleyse biz. Bizim yaşadığımız asırda ise Allah'tan başkasına muhakeme olan taahhütler çağırmak o kadar artmış yani. Heh, o taahhütlerden mesela. ve ve Bu Heyet Ul yani Birleşmiş Milletler'in nizamı, bütün genel dünyanın devlet adaletini sağlamak için bu evet. benzeri şeyler aynı çocuk yasaları var çocuk kanunları var uluslararası insan hakları anlaşması var Bunlar hep yazanlar insanlar ya yani. hepsini insanlar koy evet. va birçok devlet Kendini İslam'ı zanneden Türkler, Araplar, Mısırlılar, öyle mi? Ürdünler hepsi bu ana mahkeme muhakeme oluyor. Wa Kim buranın üyesi ise, burayı tesis ediyorsa bu tagutları, devletten her biri buraya üyeler. Dediğim gibi. Fehuve min ve rasuli. Allah ve Resul'ünden başkasına muhakeme davet etmişlerdi. Bu yöneticilerin işte maide kırk dört küçük küfürdür. Bunlar müslümandır. zekalı bunlar yani. Vallahi gerizekalı. Ya kardeş bu adamların tek küfürü Allah'ın indirdiği hükümeti. Adamlar tağuta muhakeme davet ediyorlar. Çağırıyorlar. Ya hiç böyle bir küfür yok mu da sizin gündeminizde? Öyle mi? Evet. evet. O tağut ki ondan beraat ve tekfir bize vaciptir yani. Fakal Şeyh Abdullah bin Hameyd. و قد و قد بحل جميع المشاكل birçok halde ne yapmış? Meşakili açıklamış, izah etmiş sorunu. ما فرطنا في شيء. Kitapta hiçbir şey bırakmadık yani eksik. Her şey var. Hani dünyevi meselede tavuta gidiyor falan filan diye. Dünyevi meselede var. En basit alacak verecek meselesi de şeriatta var. Anlaşmaların şekli de her biri şeriatta var ya. Yani. ayeti bir sayfa. He? Borç ayeti bir sayfa. Borç ayeti en uzun ayet bir sayfa. Ve ve nazzalna li kulli şey. Eyvah! Biz diyor kitabı sana apaçık bir şekilde indirdik kitab yani, biz her şeyi açıklayıcı olarak bu kitabı sana indirdi. Vahudan <gülüyor> ve rahmet ve Müslümanlara müjdedir bu diyor. Fakir. ve ve şeyi ve ve ve Şeriatın ahkamına boyun eğenlere müjde ki bu Kur'an aynı şekilde genel olarak rahmet ve aynı şekilde tam bir hidayet yolu ve beraberinde de bu ayette Kur'an'ın her şeyi beyan ettiğinin delili vardır. İnsanlar tek bir ümmettiler. Allah Resulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Yani tevhidde tek bir milletler. Millet nedir İslam'da? Din demek, din manasındadır öyle mi? Ummeten vahide. Tek bir ümmet, tek bir millet. Yani tek bir din, tevhid dini üzeri. O yüzden bir şey şirkse her şeriatta şirktir o. Eyvah. فِي فِي. Eyvah. Ve Allah da ne yapmıştır? İnsanların aralarında çıkan anlaşmazlıklarda hükmetsinler diye... Onlarla beraber, Resullerle beraber ne yapmıştır Allah? Kitaplarını indirmiştir. Bakın şu noktaya dikkat edin. Şirk her şeriatta şirktir. Ama haramı inkar etmek her şeriatta aynı değildir. Bakın o değişebilir. Ama küfür tabi aynı küfürdür. Bir haramı inkar etmek, vacipliğini inkar etmek aynı çeşit küfürdür. Ama şekli değişebilir. Mesela örnek veriyorum. Bizde ganimetten yemek helerken. Bir adam geçmiş ümmetlerde ganimeti helal saysaydı kafir olurdu. Doğru mu? Evet. Niye? Nasıl yalanladığından böyle olurdu. Çünkü bu noktalar hep değişmiş. Buralar değişebilir. Anlatabildim evet. ne demek istediğimi? Ama şirk ise her şeriatta nedir? Aynidir. Allah'tan başkasına ibadetin bir çeşidinin sarf edilmesi demek. Dua, tevekkül, hüküm, tehakum fark etmez. Hepsi nedir? Hepsi icma ile şirktir. Bu bazda Yusuf şey. İşte onlar cahil adamlar yani. Şeriatın asıllarından habersiz cahil adamlar. Allah hidayet versin onlara. Süleyman <gülüyor> <Ha. gülüyor> Bu babda tevhidin kapsadığı şeyden uyar, şeyle uyardı. Ve istezemahu min Anlaşmazlık yerlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhakeme olmanın gerekliliğinden bahsetti. İdeha zehu muktada şehadetu. Öyleyse bu la ilahe illallah şahadetinin gerekliliğidir. Yani Resulullah'a muhakeme olma makamında olsan. Öldükten sonra da şeriata yani. He. minhu kulli mu'min. He. Bu nedir? Her mümine, her müslümana lazım olan, gerekli olan şeydir. Kim la ilahe ilallah şehadet ederse? صلوب... Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhakeme olmaktan e, adale dönerse, denk kılarsa ya da ne yapmıştır? Şahadetinde yalan konuşmuştur. Kale Şeyh Abdurrahman el-Sa'di Kullu men hakema bi ghayri şer'i ilahi, fehu tağudu. Yani kim Allah'ın şeriatından başkasına hüküm kim Allah'ın şeriatından başkasıyla hüküm ederse o tağuttur diyor Abdurrahman Es-Sali. İbn-i hocası. Eyvah. El-Tahakum kanun el Eyvah. sonradan konan kanunlara muhakeme olan tağutta muhakim olmuştur. Evet. Bakın Bak, şey bir saniye. Küçük o. Devam. Kale Şeyh Muhammed bin İbrahim rahmetullahi ve teala ve la yecuzu istibrilu şeriatil ilahiyeti bil kanuni vadiiyyet. Muhammed İbni İbrahim Ali Şeyh diyor ki kaçıncı yıllarda yaşanan? İbni Baz'dan önce işte. Kral Faysal'ın döneminde kadıydı. Maktisye soruyorlar çok diyor hüsnü zan yaptı diyor su hükümetine karşı diyor. Yani, yani Müslüman mıdır, kafir midir diye soruyorlar. O öyle söylüyor da Allah o alem yani. Allah en iyisini bilendir. Diyor ki burada şeriatı değiştirmek caiz değildir. Yani hangi ulu, uluhü olan ilahtan gelen şeriatı değiştirip de bu sonradan konmuş kanunlarla hükmetmek caiz değildir. Allah bunlar hakkında delil indirmemiştir. Ve isnad misli hadihil meşakil ila ehli min isnadil emri ila gayri ehli. Ha burada niye müşkilatların isna edildiği, dayandıldığı yerler kanun ehli olan emir sahibi insanlar ki bunlar da bu işin ehli değil. Yani ilah ancak bunlara karar. Onlar kim ki bunu yapıyorlar? Lianhu mina taqam ile taqot illadi amar <gülüyor> Allahu bi kufri bihi. Alam tara illalladin yezgunun annhum amanu bima uzleik wa ma uzle min qabrikiyudun çünkü diyor bu nedir? Tağut'a muhakim olmaktır ki Allah buna küfretmeyi bize emretmiştir diyor. Sonra Nisa suresi 60. ayeti getiriyor. Süleyman sahmanın sözüyle bitirelim. Çünkü o önemli bizim için. Meseleyle alakalı. Hı. Evet. Tağut'un ehli yaptıkları işlere ikrah e, hüccetini getiriyorlar. Kardeş ı Şeyh Süleyman Bissahman r.a. Ne zaman ki diyor İslam başladığı gibi garipliğine döndü Süleyman bin Sahman. ma huwa rahma Cahiller, insanlar cahil oldular ve rahmetin sebebin içinde şöyle itikat ediyorlardı. Yataqidun ma huwa rahma ve rahmet sebeplerine itikat ediyorlar. Nasıl? Wa ma huwa sabab ülfe ve cemaat yani cemaat olmak sevgi bağlarını oluşturmak vesaire sebeber firkat ve ihtilaf İhtilaf ve fırka sebepleri olarak ve ne hükmü dima sebebi feskiha kanları şu anlayışlarından dolayı döktüler Allah'ın ayette söylediği kelledine kalallahü Allah'ın hakkında şöyle söyledikleri gibi şey de, Sen ayet oku, paragraf sonu anlayacağız inşallah. <gülüyor> Eğer onlara bir kötülük isabet etse Musa'nın kavmine derler ki bu Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğudur. İyi bilin ki uğursuzluk Allah katındandır. Ancak onların birçoğu bilmezler. Yani onların çokları bunu bilmezler. Niye? Niye? İşte Allah oraya çekirge yağdırdı değil mi? Kurbağa yağdırdı, ha? Burda fil yatay ha? Ben Öyle mi? Ha, ben ben de ibareyi çözmeye çalışıyorum, seni dinlemedim, dikkat etmedim. Yatay O öyle, yani dediler ki bu Musa'nın ve beraberindekilerin uğursuzluğudır. Şimdi burada diyor ki İslam başladı gibi garipliğe döndü ya, cahillerden ne zannettiler? Rahmetin, azabın sebebi, ülfetin, cemaatin, fırkanın, ihtilafın, işte kanların dökülmesinin sebebi bazı, bazı itikat ettikleri, aralarındaki bazı onlara emri bil mahf yapan insanların uğursuzluğudur. Ya işte bu fitneciler çıktılar, böyle böyle karıştırdılar. Hep ne yaptılar? Yanlış yerlerde aradılar şeyi. Aslında uğursuzluk kendilerindeydi. Ya, Şimdi rahmet, devam Rahmetin da... sebebin, azabın sebebiyle karıştırdılar. Aynen, aynen. Normalde bu yaptıkları işler onlara azap sebebiydi. Onlar rahmet sebebi bakmaya gayret ediyorlar. Kendilerini ona inandırmaya çalışıyor. Böyle dolanmışlar mı? Yok. وَكَذَلِكَ الْلَذ۪ينَ وَكَذَلِكَ الْلَذ۪ينَ قَالُوا لِأَتْبَعِ الرَّسُولِ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَا اِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَا جُمَنَّكُمْ Dediler ki siz uğursuzluk getirdiniz. Eğer bunu bırakmazsanız sizi taşlayacağız. Bizden size bir elem verici azap dokunacaktır. Dediler ki uğursuzluğunuz sizindir. Eğer hatırlarsanız siz israf eden bir kavimsiniz. Yani nefislerinin israfa uğratmış, diğer şekilde de israfa dalmış bir kavimler. Heh bak buraya getiriyor. Kim itikat ederse İslam şeriatına muhakeme olmaya. Vel mühâlefe, Nereye gidecek? Birilerine muhalefet etmesi lazım, birileriyle savaşması lazım. Öyle mi? Şeriatı talim edince bu sonuç ortaya çıkacak. Ve ennehu, yani, bunu, ve la ulfe illa ala bir dakika. He, kim böyle zannedip şeriata muhakeme olmanın işte insanları savaşa ve e, muhalefete birbirlerinden kopmalarına götüreceğini itikat edip de işte içtimanın, bir araya gelmenin tavuta muhakeme olmayla sağlanınca inanıyorsa o adam rusul. <gülüyor> bütün Resullerin ve Allah'ın düşmanıdır o adam. Şimdi adam diyor tamam dediğiniz doğru tavutun hükmü batılda. Şimdi biz akrabalar desek gel mal işte şeriattak mı Adam diyecek sen kimsin biz Müslüman değil miyiz o zaman diyeceksin sen Müslüman değilsin kafirsin ayrılıklar ihtilaflar savaşlar anladın Hı -hı. mı şimdi kimin başı ağrıyacak diyor bak böyle ne güzel diyor gidiyoruz çözüyoruz geliyoruz nasıl olsa batılına itikat ediyoruz diyorlar eyvah. Çünkü Kureş kafirleri bu bu yüzden kafirdiler zaten. Heh. Zannediyorlardı ki babalarının üzerinde olduğu şeydir doğru. Dunema sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Selam onlara Allah peygamber onlara göndermeden önce. İkinci kısım ise makam. Eğer Eğer anladıysan tahuta mahkem olmak küfürdür. Faqad zekarallahu fi kitabihi en el al-akbar Allah, Allah kitabında zikretmiştir ki küfür öldürmekten daha büyüktür. Talevel <gülüyor> min Fitne öldürmekten daha büyüktür. Bakara 217. <gülüyor> Fitne öldürmekten daha şiddetlidir. Bakara 191. Ve <gülüyor> fitnetu Fitne bu nasların hepsinde küfürdür. Falau <gülüyor> hadira. şehirlerde yaşayan insanlar veya işte uzak beldelerde köylerde yaşayan insanlar birbirlerini öldürseler hepsi hatta yazhabu kimsə kalmasa hepsi birbirini öldürse <gülüyor> Şeriatın ehvama min an ardi bi İslam'ına hükmediren bir tagutun yeryüzünde var olmasından daha hayırlıdır diyor insanların birbirini öldürmesi biha rasuluhu sallallahu öyle ki Allah Resulullah sallallahu bu yüzden göndermiştir diyor el-mekanu's salis Üçüncü makam ise <gülüyor> eğer bu tağuta muhakeme olmak küfürse <gülüyor> ve anlaşmazlık da dünyevi bir meseledense <gülüyor> bunun için nasıl küfüre girmen caiz olur? diyor. فَإِنَّهُ لَا يُمِرُ الْإِنْسَانِ Hattı, la Allah ve Resulü'nü hani kendisine Allah ve Resulü ona daha sevimli olmadıkça her şeyin dışındaki her şeyin dışındaki şeyden Allah ve Resulü'nün daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz. Wa hatta yakuna ahabba eh, rasul ahabba ilayhi min ta ki rasul onlara insanlardan çocuğundan babasından hepsinden daha sevimli olmadıkça felev dünyanın tamamı da gitse sana jazelaka ha olmak caiz olmaz ve lov ittarrarta muptarran ve khayyaka beyne en tuhakama ila't tagut beyne en au tub tuhakama ila't tagut Ha. Seni zorlasalar ki ya taahhuta muhakeme olacaksın ya da bütün dünya gidecek yani. Bak dünyan Dünya. adam diyor ki ya bir trilyon alacağım var. Adamlar dünyadan bahsediyor. Ne bir, bir trilyon ya. Dünyan gitse diyorlar. Dünya trilyonla ölçülmez ki. Dünyanın değeri trilyonla ölçülmez. Dünya gitse de sana düşen nedir? Taahhuta muhakeme olmamaktır. Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı hak üzere sabit kılsın. Allah'a emanet olun. Rabbil Alemin. Subhanekallahu mevmi bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa enteslaflüke ve temillek.